Hayırlı sabahlar herkese, Fatiha tefsirinin 34. oturumuna başlıyoruz. Fatiha tefsiri okumaya daha doğrusu. İnşallah kırka varmadan bitirelim, tamamlayalım. Bitmez de biz el malıdan okumayı tamamlayalım inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ee, bütün geçmişlerimize rahmet olsun. Başta Elmalı Hamdi yazarı olmak üzere e, alimlerimizden, ulemadan, meşayıhtan, e, mütefekkirlerden, efendim, bütün müelliflerimizden, İslam üzere herhangi bir cümle olsun, tehlif etmiş olanlardan. E, cümlesinden Rabbim razı olsun, rahmetiyle muamele eylesin. Ahirete irtihal edenlerin kabili nur olsun inşallah bu. Son 10 gün hürmetine cümlesi bütün günahları affolunanlardan ve illiyin cennetlerinde ağırlananlardan olsunlar. Öyle dua edelim. Çok müteşekkiriz onlara. Bu kitapları, bu satırları kaleme aldılar. Bizlere kadar ulaştırdılar. Ve hepsinden önemlisi benim mesela acizane kanaatim. Arkadaşlar bir... Bizi öyle bir külliyata mirasçı kıldılar ki e, her şey sistematik bir şekilde anlatılıyor, işte ehemmi, mühimmi, ayırt edilmiş, bütün yani bitti demiyorum hiçbir zaman ilim bitmez ama böyle nasıl diyelim hani bütün odaları tefriş edilmiş, en ince detayına kadar düşünülmüş, işte peçetesine varıncaya kadar düzenlenmiş bir eve girmiş gibi oluyoruz yani İslami ilimlere girdiğimiz zaman. Tabii bu aynı zamanda büyük bir sorumluluk demek çünkü pek onların büyük emekler sarf ederek, ömürlerini vakfederek ve bilhassa hani o ilim uğruna yaptıkları seyahatler bilhassa muhaddislerin efendim, düşünülecek olursa hayatlarını vakfederek kan, ter ve emekle yani bizlere kadar bıraktıkları bir mirasa biz hazır konmuş oluyoruz. Burada bizi de tabii biraz e, işin dehşete düşüren bir tarafı var o da şu e, bu kadar mükellef donatılmış bir konağa yani varis olduğunuz zaman onu muhafaza edebilmek onun adabını usulünü erkanını efendim nasıl girilir nasıl çıkılır nasıl oturulur nasıl kullanılır. Nasıl bakımı yapılır bunları bilmeyi gerektiriyor. Ee, yoksa üç gün içinde elinizde çarçur olur gider nitekim öyle oldu değil mi? Ee, pek çok e, köklü ailenin e, Osmanlı'dan, atalarından, dedelerinden kalan konakları e, birkaç apartman dairesi karşılığında heba en menfura olup gitti. Ee, İslami ilimlere de böyle bakıyorum ben acizaneye. Büyük bir hürmet duyuyorum bu konuda çalışanlara ve bilhassa da her fırsatta dile getirdiğim gibi Osmanlı'nın son dönemi diyelim son döneminde yetiştirdiği alimlerin bize kadar ulaşan eserleri karşısında inanın yani hani kitabın karşısında ayağa kalkasım geliyor o derecede büyük bir hürmet duyuyorum çünkü Bizim çağımızın insanı onlar yani tanıyorlar problemleri biliyorlar o karşılaşmayı o batı karşısındaki haleti ruhiyeyi daha doğrusu dünyanın değişimi karşısındaki haleti ruhiyeyi yaşamışlar ve İslami ilimler bakımından çok sağlam köklerden geliyorlar ulema için söylüyorum. Dolayısıyla bu ikisini çok güzel böyle meclis etmişler eserlerinde. Büyük çoğunluğu ben hepsini okuduğumu ve hepsinin bütün yazdıklarını okuduğumu söyleyemem ama büyük çoğunluğu bir kompleksle taşımıyorlar. Yani böyle çok büyük bir özgüvenle anlatıyorlar anlattıklarını. Böyle özür diler tavırlarla ya da işte açıklamak için böyle işte kırık su getirecek ifadelerle yazmamışlar eserlerini bu açıdan da onlara e, minnet borçluyum ben şahsen kendi adıma söylüyorum ve e, ö, hem, hem ilmi anlamda hem de duruş anlamında onlardan öğreneceğimiz çok şey olduğunu e, düşünüyorum acizane e, eğer bu konuda küçücük de olsa yani bir işte karıncanın e, tek bir karıncanın karınca cinsinin değil Tek bir karıncanın katkısı kadar bir katkım olduysa, o da o katkı da ilmi bir katkı değil maalesef. Sadece onları böyle daha geniş kitlelere tanıtmak, daha geniş kitlelere bakın burada böyle eserler var demek hususunda bir katkım olduysa hakikaten hayatım boşa geçmemiş demektir kendi adıma. Böyle bir giriş yapalım. Bu Ramazan Şerif'in son haftasındayız. Arkadaşlar tek e, işte onlara hepsine bir rahmet dilemek istedim. E, bizi bu yollara sevk eden aile büyüklerimize efendim bize dinimi e, dini İslam'ı e, gerçekten gerçekten hiçbir karşılık beklemeden öğreten e, bu konuda hayatlarını vakfetmiş olan hocalarımız bizimle bizzat ilgilenen hocalarımız başta olmak üzere geriye doğru ta Resulullah Efendimiz'e barana kadar bütün İslam ulemasının da ruhları şad olsun mekanları cennet olsun efendim Rabbimiz onları dediğim gibi az önce en yüce cennetlerde ağırlasın inşallah bizleri de onların bıraktığı bu e, mukaddes emanete e, büyük bir özgüvenle büyük bir hürmetle kıymetinin farkında olarak sahip çıkanlardan eylesin inşallah. Şimdi biz neredeyiz? Fatiha tefsirinde e e efendim, En amte aleyhim sırata ledine en amte aleyhim ayeti kerimesinde nimeti Elmallah Hamdi yazarın nasıl tefsir ettiğini okuyoruz sizlerle beraber. E geçen hafta dinleyenler hatırlayacaklardır. E nimeti tarif ederken Dünyevi ve uhrevi olmak üzere ikiye ayırmıştı. Daha sonra da e, bunların vehbi ve kesbi olanlarını bizlere anlatmıştı. Uzun uzun anlattıktan sonra şimdi e, arkadaşlar e, lafzi, e, tevil, yani lafzi tefsire geçiyor. Yani en amte aleyhim sırata ledine en amte aleyhim cümlesini gramer açısından tahlil ediyor. Ve bu tabi çok kısa tahliller bunlar. Ve bu tahlilden sonra da Oradan çıkan, o tahlilden çıkan yani yorumların ayetin anlaşılmasına nasıl bir derinlik kattığını bize göster gösteriyor daha doğrusu. O gösteriyor da ben size göstermeye çalışacağım yani dilim döndüğü kadarıyla. Pekala başlıyoruz. En amte aleyhim de iki vecih mümkündür. İki türlü yorumlanabilir, iki türlü bakılabilir. En amte aleyhim cümlesine. Önce Arapça açısından en amte... Sen nimet verdin aleyhim onlara. Çok kısa bir cümle, tam bir cümle. Senin nimet verdiklerin, sen onlara nimet verdin. Ee, yani sıratallezine öyle bir sırat ki en'amte aleyhim. Senin nimet verdiklerinin yolu, o yola bizi ilet. İhtinas sıratal müsteqim. Sıratallezine en'amte aleyhim. Yani cümle içinde cümle var burada. O efendim... E, Son cümleciyi şimdi bize açıklayacak kısaca. İki vecih mümkün. En'amte aleyhim iki türlü anlaşılabilir. Birisi berve i bala hiçbir mef'ul gözetmeyerek fealte el-in'ame anlamında alalıtlak fiili in'amı ika ettin yani onları mesut kıldın manası. Birisi yani iki, o iki yorumdan birisi diyor şimdi okuduğum cümleyi izah edeyim size. Ber ve çibala yukarıda geçtiği üzere hiçbir mef'ul gözetmeyerek en amte aleyhim de, ne nimeti verdin? Yani sen onlara nimet verdin ama nedir bu nimetler? Bu nimetler zikredilmeksizin e, alelıtlak, mutlak anlamda fiili in'amı ika ettin. Nimet verme fiilini onların üzerinde gerçekleştirdin bu nimetin ne olduğu zikredilmeksizin yani aklınıza gelebilecek her türlü nimet anlamında yani onları mesut kıldın bir insanın nimet dendiğinde aklına ne geliyorsa onu onlara vererek daha doğrusu insanın aklına ne geliyorsa değil okumuştuk geçen hafta hatırlayın efendim nimet dendiğinde ne anlaşılması gerekiyorsa onu onlara vererek Onları mesut kıldın manası. Birinci yorum bu. Yani mef'ul zikredilmediği için mutlaklık ifade eder cümle. Bütün nimetler. Onların, onların mutluluğuna hizmet edecek. insanların mutluluğuna hizmet edecek bütün nimetler anlamı. Diğeri de en'amte bihi aleyhim gibi mef'ulun bih bir zamir takdir etmek. En'amte sen nimet verdin, nimetlendirdin bihi onunla aleyhim onları. Yani kendisiyle, kendisiyle onları nimetlendirdiğin nimet diye araya bir bihi takdir etmektir. Tabi cümlede böyle bir şey yok. Gramatik açıdan bazen cümle içerisinde bir kelime düşer. O cümleyi tabi bu edebi bir değer katar cümleye. Çünkü cümlenin edebi değeri cümleye cümledeki kelimeleri azaltmakla olur, artırmakla olmaz. Yani söylenmediğinde mana eksilmiyorsa bir kelimeyi oradan çıkartmak gerekir. Öyle der bütün edebiyatçılar. Bizim lisanımız için de geçerlidir bu. Bu durumda o şeyi orada takdir edersiniz. O kelimenin orada olduğunu siz bilirsiniz. Yani cümlenin gelişinden o orada vardır. Onu anlamaktasınızdır. Ama lisanda söylenmez. İşte buna takdir etmek deniyor. Yani orada o kelimenin varlığını takdir edersiniz. Sahibi keşaf evvelkini İbn-i Celir Taberi ikinciyi tercih etmişler. Şimdi iki vecih vardır dedi ya en'amte aleyhimde. Biri herhangi bir e, burada düşürülmüş bir kelime takdir etmeksizin mutlak anlamak. Yani en'amte aleyhim mutlak anlamda fealtel in'am yani nimetlendirme deyince aklına ne geliyorsa sen onları onlara verdin anlamında. İkincisi de en ante sen nimet verdin bihi onunla yani bir nimet var o nimeti sen onlara lütfederek e, nimet verdin anlamı. Hazif'ten selamet itibariyle evvelkisi evla ve beli yani e, düşürülmüş bir cümlenin içerisinde düşürülmüş bir kelime takdir etmek. E, anlamayı zorlaştıracağı için e, hazif meselesi yani içinden bir kelime düşürülmüş Yorumundan kurtulmak açısından yani daha böyle e, sade, daha e, nasıl diyelim az kelimeyle çok şey ifade etme bakımından birinci yorum yani mutlak e, nimet anlamında yormak daha evla ve beliği, daha tercihe şayan, daha edebi değeri yüksek, daha açık daha doğrusu fakat bir kinaye mahiyetindedir. Bu sebeple fiilin muktezası olan ikincisi zahirdir. Yani ikinci ikincisinde ise en amte nimet verdin. Yani en, en, birine nimet vermek normalde iki mef'ul alır. Bakın nimet vermek fiili normalde iki mef'ul alır. <gülüyor> i̇şte falana falanca şeyi nimet vermek anlamında. İşte orada eksik olan o şey yani nimi kendisi nimet olan şey nedir? Onu bihi ile orada takdir ediyoruz. Dolayısıyla efendim e, ikincisi zahir manaya daha uygun. Yani açık anlaşılmasına daha uygun. Ancak İbn Ceriri Taberi bu mef'ulu şimdi bu e, bu yani bundan ne çıkacak? Ne çıkacak? Bir bakın şimdi. Taberi ikincisini tercih ediyor dedi ya yani arada bihi zamirinin takdir edilmesini tercih ediyor. İbn-i celil bu Taberi bu mef'ulü iyâke na'budu ve iyâke nesta'in karinesiyle yani e, surenin akışına baktığımız zaman konunun gelişine baktığımız zaman en amte bihi aleyhim diye takdir edilen parantez içinde orada var olduğu düşünülen bihi zamirinin merciğini bularak yani nedir o nimet? Onunla nimet verdin sen onlara ama o nimet nedir C e, konunun akışına bakıyor. Bağlam diyoruz buna yani yukarıdan beri cümlenin gelişine bakıyor. Ve İyyâkena'mudü ve İyyâkenestâ'in karinesi var en yakın. Bu karineye bakarak taat ve ibadete irca ediyor oradaki bihideki zamiri ve sen onlara taat ve ibadetini inam ettin suretinde yorumluyor. Yani şimdi orada biri takdir ettik ama o zamir nereye gidiyor? Hangi nimet bu? Onu da işte bağlama baktığımız zaman diyor İbn Cerir et-taberi, neymiş bu nimet? Ee, en yakın İyâ Kena'budu ve biz yalnız sana kulluk ederiz, yalnız senden yardım dileriz dedirtti diye bize Cenab-ı Hak. İşte bunun büyük bir nimet olduğunu, en amte aleyhimde okullara verilen nimetin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn dedirten bilinç, o inanç, o <gülüyor> duruş efendim o ibadet olduğunu söylüyor. Yani şimdi buradan ne çıktığını gördünüz mü arkadaşlar? Gramer açıklamalarını unutacaksınız muhtemelen. Çünkü ben de ancak böyle tekrar baktığım zaman hatırlıyorum. <gülüyor> Ama çıkan sonuca bakın arkadaşlar ibadet etmek ve ve bu ibadeti Herhangi bir şirk bulaştırmaksızın, herhangi bir yanlış yere yöneltmeksizin, yanlış bir makam ihtas edip oraya yöneltmeksizin, doğrudan doğruya bütün bu kainatı elinde tutan, her şeyin yaratıcısı, her şeyin var edicisi, bundan sonra da yaratmaya devam edecek olan, her şeyi kendisine bağlı, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, alemlerin Rabbi olan Allah'a yöneltme şuuru. Yani bu ibadeti yaparken böyle bir takım kendince tanrılar ihdas etmek sizin tam anlamıyla tevhid bilinciyle Efendim Cenab-ı Hakk'a yöneltmek. O bağı kurabilmek yani. Bu aslında bütün davranışlarımıza. Çünkü ibadetin iki boyutu vardı hatırlayın. Biri namaz, oruç gibi formel ibadetler. Yani Cenab-ı Hakk'ın kendisine kulluk etmek için bize öğrettiği şekli, şartı olan davranışlar. Bir diğeri de bütün hayatı yaşarken... Allah'ın kulu olduğumuz bilinciyle yaşamak. Bu nedenle işte bütün insanlara bakış açımız, ahlakımız, her şey onun içerisinde. Sosyal hayatımız, işte kazanma biçimimiz, yaşama biçimimiz, uyumamız, kalkmamız hepsi bunun içinde. İşte bütün bunları o tevhid bilinciyle yapabilme nimetini sen onlara verdin oluyor o zaman o bihi zamirini yukarıdaki iyya kena abudu ve iyya kena sayne irca edersek oraya döndürürsek bu zamir orayı kastediyor dersek İbn Cerir taberinin tercih ettiği üzere ne olmuş oluyor sen onlara taat ve ibadetini inaam etin şimdi burada şunu hatırlamakta yarar var derin derin tahlil edebilecek durumda değilim ama en azından bir konu başlığı olarak sizlere hatırlatayım. Arkadaşlar insanda e, ibadet etmek, bir e, her şeyi elinde tutan bir yüce makama e, güvenmek, iman çünkü güvenmek demektir. Bir yüce makama güvenmek, ondan yardım istemek, onun yardımını yanında hissetmek insanda asli ve temel ihtiyaçlardandır. Bazı psikolog, psikolojik yaklaşımlar bunu reddeder, reddetmeye çalışıyorlar ama arkadaşlar bunun en büyük delili yeryüzündeki bütün putlardır. Yani bir, bütün inanç biçimleri bu ihtiyacın en bu ihtiyacın varlığının en bariz delilidir. Neden? Nasıl delili oluyor bunlar? Çünkü şunu anlıyoruz arkadaşlar diyorlar bu konuyu açıklayanlar keşke ben bulmuş olsaydım bu açıklamayı diyorlar ki nasıl ki insan Aç kaldığında arkadaşlar açlıkta ilk önce böyle burun kıvırırsınız değil mi? Ay yok, yok ben onu yiyemem dersiniz. Yani ne kadar acıkmış olursam olayım mesela biraz nasıl yapıldığını bilmediğiniz bir şeye burun kıvırırsınız. Ama giderek giderek açlık devam ederse arkadaşlar yemeği asla aklınızdan bile geçirmeyeceğiniz şeyleri hatta ölmüş insanların etlerini bile değil mi? Uçak kazalarında bunun örnekleri var efendim bir takım savaşlarda bunun örnekleri var. Yani bir ölü insanın etini bile yemeği hayatta kalabilmek için düşünebilirsiniz. E, ne demek bu? Yani açlık insanda o kadar temel bir dürtüdür ki o açlığı karş karşılayacak gerçek e, nasıl diyelim? nesnesini yani o açlık ihtiyacını giderecek gerçek nesneyi bulamadığınızda onun yerine onun yerini tutabilecek herhangi bir şeyi e, ikame ediyorsunuz. Ağaç kabukları yiyorsunuz, yapraklar yiyorsunuz. Annem anlatırdı. Yani mesela dut yapraklarını, mısır kozalaklarını falan böyle e, değirmende öğütüp una katarak unu çoğaltmaya çalıştıklarını anneannemlerin falan. E, yani e, her şeye artık bu gıda olur mu? Bu yenir mi? O gözle bak bakmaya başlıyorsunuz. İşte manevi ihtiyaçlar da böyle arkadaşlar. Sığınmak yardım istemek, bir yüce gücün himayesinde olduğunu hissetmek, insanda o kadar asli, açlık gibi, susuzluk gibi o kadar asli, temel bir ihtiyaç ki arkadaşlar onu karşılayacak gerçek inanca ulaşamadığınızda, size anlatılmadığında, öğretilmediğinde veyahut da size kötü gösterildiğinde ne yapıyorsunuz onun yerine kendiniz, İnanç nesneleri üretmeye başlıyorsunuz. İşte e, uğurlu nesnelere inanıyorsunuz. Bu kolye benim uğurum, bu yüzük benim uğurum gibi. Efendim, veyahut da bir takım e, insanların e, efendim, dualarının daha tesirli olduğuna inanıp onlardan mesela medet ummaya başlıyorsunuz. E, sizi tenzih ederim. Yani insanlar böyle. İşte... İyi ya böyle baktığımız zaman yani biz şimdi öyle bir şey ki arkadaşlar nasıl ki hayatı boyunca açlığı hiç yaşamamış olana açlığı anlatmak çok zor. E, oruç bu yüzden bizim için büyük bir nimet yani büyük bir e, tecrübe yaşatıyor bize. Çünkü bir düşünün yani oruç olmasaydı biz e, açlığı tatmamız için herhalde çölde ya da bir dağ başında falan kaybolmamız gerekirdi yani o kadar istisnai durumlarda biz açlığı bilebilirdik efendim e, dolayısıyla bilmediğimiz bir şeyi de e, anlayamaz, idrak edemezdik kıymetini, değerini o nesnenin yani karnı doyurabilmenin ne demek olduğunu bunun gibi arkadaşlar biz bu inancın içine doğduğumuz için bir muvahhid gelenekten geldiğimiz için bize daha konuşmaya başlar başlamaz yani çoğumuz için söylüyorum bunu içinizde hikayeleri farklı olanlar da olabilir mutlaka çoğunluk için söylüyorum bu coğrafyada yaşayan bize daha konuşmaya başlar başlamaz Allah'ın birliği vahtaniyeti tekliği her şeye gücünün yettiği ona sığınmak gerektiği işte besmele elhamdülillah cümlecikleri bize öğretilerek büyüdüğümüz için insanın kendisini darda hissettiğinde, çaresiz hissettiğinde sığınacağı her şeye kadir, her şeye gücü yeten ve hani şurası da çok önemli da peki sizin istediğiniz gibi çözümlüyor mu olayı? Çözümlemiyor. Her sığınmanızda yani siz istediğiniz sonuca ulaşamıyorsunuz hayal ettiğiniz sonuca. Ama o sonucu onun takdir ettiği sonucunda sizin için en hayırlı olduğuna iman edecek bilinçle biz bu hayata başladığımız için daha çok küçük yaştan itibaren böyle başladığımız için arkadaşlar bu nimetin ne demek olduğunu bilmiyoruz. Yani sürekli karnı tok olan birinin açlığı bilmemesi gibi. Hayatında hiç susuzluk çekmemiş birinin bir suya kanmanın nasıl bir nimet olduğunu bilmediği gibi. Dolayısıyla arkadaşlar İyyake na'budu ve iyyake nestaîn diyor İbn Cerir et Taberi. Arkasından gelen işte sıratal leyyine en'amta aleyhim e, açıklamasındaki nimetin ne olduğunu bize açıklıyor. Neymiş o nimet? Allah'a kulluk ve yalnızca ondan yardım isteme, yalnızca Allah'a kulluk etme ve yalnızca ondan yardım isteme ve bunu gerçekleştirebilme. Çünkü İyyake na'budu ve iyyake bir temenni değil, bir durumu açıklıyor. Yani şöyle demiyoruz orada. Biz yalnızca sana kulluk etmeyi ve yalnızca senden yardım istemeyi bize nasip etmiyoruz. Böyle olduğumuzu söylüyoruz. İyyake na'budu ya Rabbi, biz yalnızca sana kulluk ederiz. Ve iyyake nestaîn ve üstelik geniş zaman. Arapçada şimdiki zamanla geniş zaman aynı kalıpta gelir. Geniş zaman. Yani biz bu biz buyuz yani bizim yolumuz bu, bizim duruşumuz bu, bizim inancımız, bizim hayata bakışımız, bizim seninle kurduğumuz ilişki budur yani. Bu, bu diyor işte o kadar büyük bir nimet ki e, sırat, en amte aleyhim salatalladine, ne amte aleyhim e, ayet-i kerimesindeki nimet işte o nimettir. Bunu başarabilmiş olmamızdır, buna, buna ulaşabilmiş olmamızdır. E, bu nimete biz. Ee, bu nimeti tervice ediyoruz yüceltiyoruz. Bu nimet için, e, bu nimete ermeyi, ulaşmayı bir hedef olarak koyuyoruz bütün insanlık adına diyor İbn-i et Taberi. Fehmi acizaneme göre, gelelim Elma, Elmalı'nın yorumuna. Aciz e, kanaatime göre, benim anlayışıma göre diyor. Bu takdirde yani böyle yorumlarsak, zamiri sırata irca ile buradaki takdir olunan zamir vardı ya en'amte bihi aleyhim yani parantez içinde o zamiri sırata irca ile sen onlara o sıratı in'am eyledin manasını vermek daha zahir zahirdir yani o zamiri iyyake na'budu ve iyyake nestaîn gibi daha yukarıdaki bir cümleye değil daha yakınındaki en en'amte bihi aleyhim öyle bir yola bizi eriştir ki sen onunla insanlığa onlara nimet vermiş oldun. Peki oradaki onunla nedir? Elmalı diyor ki benim kanaatime göre bu zamir sırata gider. Ve en doğrusu tabi o zaman ne oluyor şimdi mana nasıl bakın değişiyor e, yorum daha doğrusu nasıl değişiyor göreceğiz. Ve en doğrusu burada zamiri takdir etmeksizin hiç zamir vardır demeksizin yani takdiri bir zamir vardır demeksizin in'am fiili mutlakını yani mutlak anlamda birinci yorumda olduğu gibi <gülüyor> mutlak anlamda nimet verme davranışını i̇nam am sırattan yani en'amteyi en'amte bihten kinaye yapmaktır. Yani hiç bihi falan da demek sizin en'amteyi efendim oradaki nimet verdin, sen onlara nimet verdin de ki nimet vermeyi doğrudan doğruya sırata... <gülüyor> göndermektir ve ilmimi ani de malum olan mef'ulü mahsusa taalluktan kinaye üslubu burada pek beliridir. E, belli yani özel bir mef'ul e, mef'ule taalluktan kinaye. O bir fiili özel bir mef'ule bağlamaktan kinaye efendim üslubu burada çok daha belidir ve bunda inamın sıratın inamı mutlak ve hatta inamı affedersiniz vurgu yanlış oldu ve bunda yani bu tar böyle yorumlar saklıyor inamı sıratın yani insanları bir yola eriştirme nimetinin onu da anlattı geçen haftalarda hatırlayın konuştuk yani ne demişti ee, ihtine sıratel müstakimde sıratı müstakimi istemek demek Cenab-ı Hak'tan ki öyle yapıyoruz ne demektir her şeye erişecek doğrudan bizi o şeye o amaca ulaştıracak yola bizi eriştir diyor yani nimete değil nimete ulaşma metodunu, nimete ulaşma yolunu bize ihsan et demiş oluyoruz ki bu bir, bir nimet elde etmekten çok daha kapsamlı bir hayırdır bir insan için demişti. Ama bu da hayır olabilir, şer olabilir demişti. Hatırlayın işte bir adam öldürmenin de çok doğrudan çok etkili yöntemleri var. Efendim ne bileyim bir iyilik yapmanın da çok doğrudan çok etkili yöntemleri var. E, dolayısıyla Sıra, İhtine sıratel müsteqimde hayır ve şerde içerdiği için sıratel lezine en amte aleyhim diyerek orada hayır yolunu, nimet yolunu kastettiğimizi açıklamış oluyoruz. Ve bir kimseye burada tekrar değinecek bir kimseye arkadaşlar işte bu şey balık vermektense balık tutmayı öğretmek. Tam da burada anlatılan bu şu anda. Bir kimseye bir şeye ulaşmanın metodunu öğrettiğiniz zaman o kimse o şeyi artık hayatı boyunca her ihtiyaç duyduğunda elde edebilir. Dolayısıyla asıl nimet budur. Ve bunda bu şekilde yorumlamakta inam-ı sıratın yani insanları bir yola eriştirerek onlara nimet vermenin inam mutlak ve hatta inam kül yani her şeyin nimeti. Her şeyi ona vermiş oluyorsunuz artık. Çünkü ulaşmak istediği şeylere nasıl ulaşacağını biliyor. Dini açıdan mesela dini, dini eğitim öğretim açısından buna örnek vereyim arkadaşlar. Hatta şöyle bir örnek geldi aklıma. Hepsini hayırla yad edelim. Biz Kur'an kursunda öğrenciyken arkadaşlar ben 14-18 yaş arasında bir ilim ve fazilet vakfı Kur'an kursunda yatılı olarak okudum. Böyle Osmanlı Bakiyesi veyahut da işte Cumhuriyet'in o ilk yıllarında yetişmiş hocalarımızla okuduk. Yani çok kıymetli bir kadrosu vardı kursumuzun. Rahmetli Hüseyin Sudi Erdoğan bizim fıkıh hocamızdı. Hadiste okuduk ondan tefsirde okuduk ama o dönemde fıkıh dersine geliyor. Elmalı, Hamdi, şeyin, Elmalı diyorum Ömer Nasuhi bilmen merhumun ilmi halini bize okutuyor. Derste sadeleştirilmemiş. Orijinal haliyle yani ee, okutuyor ve bir gün işte 10 kişilik bir sınıfımız vardı. 10 öğrenci var sınıfta. Ee, bir gün sınav yapıyor bize ee, ilmi halden sınav oluyoruz. Ee, o 10 kişilik sınıfta arkadaşın biri kocaman kitabı kucağına çıkarmış sıranın altından böyle sorunun cevabını bulmaya çalışıyor kitaptan. Ee, yani kopya çekiyor öyle diyelim. Ee, rahmetli hocamız üzerimde etkisi çok büyüktür. E, dedi ki, böyle gülümseyerek, e, arkadaşının tabi ismini de vererek ben vermeyeyim. E, dedi ki, e, kopya çekmek serbest dedi. Çıkarabilirsin kitabı dedi. E, çünkü dedi, fıkıhta bir sorunun cevabını nerede bulacağını bilmek önemlidir dedi. İşte yol bilmek. Tek tek müteferrik bütün meseleleri bilemez yani. Alanı o olmayan birisi. Bir insanın bütün meseleleri bilebilmesi için fakih olması gerekir. Hatta o bile fakih bile yani yeni bir mesele karşısında tekrar kaynaklara dönme ihtiyacı hisseder. Yani dedi fıkıhta mühim olan senin aradığın sorunun cevabını nerede bulacağını bilmen demektir. Eğer hiç çalışmadıysan zaten yerini de bilmezsin dedi. Hiç çalışmadıysan işte metot. Yani aradığın bir sorunun cevabını arıyorsun. Mesela işte aklıma gelen bir soruyu söyleyeyim. Daha sonra da karşıma çıktı çünkü bazı sınavlarda. İsfar ne demek? Ömer Nasuh'u bilmenin ilmi halinde geçen bir terim. İsfar ne demek diye karşınıza çıksa. Şimdi siz bu isfar kelimesini akait konularında mı arayacaksınız? Abdestte mi arayacaksınız? Namazda mı? Oruçta mı? Haçta mı? Zekatta mı? Nerede arayacaksınız bu kelimeyi? Eğer bu ilmihali daha önce hiç okumamışsanız size isfar ne demek diye sorulduğunu o zaman şimdiki gibi Google'a da yazamıyorsunuz yani yok öyle bir şey. Kitapta yerini bulmanız lazım bulabilmeniz için. Anlatabildim mi? Dolayısıyla işte birine yol öğretmek, metot öğretmek demek o şeyi her zaman tekrar tekrar yapabilmesi demektir. Bazı ustalar, bazı becerikli insanlar... O şeyi yapabilen tek kişi olmak istedikleri için metot öğretmekten kaçınırlar. İşte bunlar da en büyük cimriliği yapmış oluyorlar. Arkadaşlar öyle de bir hatıram var. Bir defasında birisine bir yemek tarifi sormuştum. Bunu siz çok güzel yapıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Yani bir anlatın demiştim. Dedi ki yok dedi o zor dedi. Yani siz onunla uğraşmayın. Ben size yapar gönderirim dedi yok da ben tabii çok şok oldum yani lütfen dedim öyle bir şey istemiyorum sadece hani öğrenmek istedim ama hakikaten söylemedi geçiştirdi ve yapıp eve göndermiş ondan sonra kızı getirmişti kızına dedim ki şaka olsun diye yani dedim ki e, herhalde dedim anneniz e, tarifi vermek istemedi dedim yani yoksa ben böyle bir şeyi arzu etmemiştim evet dedi annem bunun tarifini hiç kimseye vermez dedi Dolayısıyla işte metot öğretmenin en büyük cömertlik, en büyük nimet, asıl nimet olduğunu, mesela birine bir elbise dikivermekle oturup ona nasıl dikeceğini anlatmak, öğretmek, göstermek, işte bir yemek göndermektense o yemeği nasıl yapacağını, inceliklerini, püf noktalarını anlatmak asıl nimettir, asıl cömertliktir yani. Elmalı Hamdi yazır, işte ben diyor bunu sırata, oradaki en amteyi sırata atfederek, ee, en büyük nimetin insanın bir yola sokulması, o yolun insana öğretilmesi olduğuna karniyim diyor. Bunda cahili bir dikkat üç nokta vardır diyor. Evvela bizzat tarik ve sıratın önemli ni'am olan bir nimeti uzma olduğu anlaşılır. Bir defa her şeyden önce bir yol yola girebilmek, yolu bulabilmek, yolda olabilmek yani yol meselesi arkadaşlar bütün nimetlerin en büyüğü. Ehem ni nimetlerin en mühimi ve bir nimeti uzma, en büyük bir nimet olduğu anlaşılır. Saniyen ikinci olarak in'am-ı sıratın eh, ehem min olduğu anlaşılır. Yani bir yol, yolun kendisi nimet olduğu gibi o yola erdirilmek de Cenab-ı Hakk'ın bizi tutup o yola sokması. Bunu neyle yapıyor Cenab-ı Hak arkadaşlar? Kulağımızdan tutarak yapmıyor tabi zorla. Bize o yolu anlatarak, göstererek, öğreterek yapıyor. Çünkü kendi irademizle o yola girmemizi istiyor. Bu da ehem bir merunet. Yani birine yol tarif etmek, yolu göstermek, eğitim yani. O yola ulaştırmak, o yolu e, kolaylaştırmak ona en büyük yardım Ehemmi me'unet olduğu anlaşılır. Salisen onlara izafe kılınan bu sırat kendi vazları olmayıp vaz'ı ve inamı vaz'ı ve inamı ilahi olduğu. Yani bu yol da senin kendi icad ettiğin bir yol değil. Çünkü eee ihtina sıratal mustakim sıratal lezine en'amte aleyhim'in gelişinden ne anlıyoruz? Bu yol Allah'ın koyduğu bir yol. Allah'ın yarattığı bir yol yani insanı bütün varoluşunun sonunda hayra götüren bütün hayırlara eriştiren maddi manevi dünyevi uhrevi hatırlayın kesbi vehbi. Yukarıdan biri hatırlayın. Bütün nimetlere insanı ulaştıran o yol senin bulduğun bir yol değil. Senin icat ettiğin, senin baştan sona senin kurduğun bir yol değil. Yani burada insan ürünü ideolojilerle, insan ürünü hayat anlayışları, tarzları veya şeriatlar, kanunlarla Allah'ın yol budur dediği, doğru yol budur, ahlaki olan budur, hasene, hasene olan, iyi olan, güzel olan budur dediği yol arasındaki farkı da vurgulamış oluyor. Demek ki üçüncü olarak onlara izafi olan yani en'amte aleyhim diye onlara verilen bu yol, Efendim bu sırat kendi vazaları olmayıp kendi icatları kendi ortaya koydukları bir yol olmayıp vaz'ı ve inamı ilahi oldu. Allah tarafından konulmuş ve Allah tarafından biz oraya ulaştırıldığımız bir yol oldu ve onların sıratı olması yani sıratallezine en amte aleyhim o nimet verdiklerinin yoluna diyerek o nimet verilen kişilerin yolu olduğu ifadesi mazhariyet ve sulukları itibariyle o yola girdikleri için yoksa o yolu onlar icat etmediler. Şimdi birazdan Nisan suresinden bir ayet-i ile bu yolun peygamberlerin, sıddıkların, salihlerin, şehitlerin yolu olduğu tefsiri yapılacak. Dolayısıyla yani... O nimet verilen insanların yolu derken biz bu yolu da o insanların icat ettiği o peygamberler bir yol icat ettiler. İşte o salih insanlar bir yol icat ettiler demiş olmuyoruz. Allah Teala yarattı insanı netice itibariyle dünyevi ve uhrevi bütün hayırlara götüren o yolu Allah koydu yani. Dedi ki böyle yaşarsan. Şu ahlaka sahip olursan şu şekilde hayatını sürdürürsen hatta bu çok kapsamlı biliyorsunuz yani vahiy bizim hem zahirimize hem batınımıza hem ferdi hayatımıza hem içtimai hayatımıza ışık tutar yani. Dolayısıyla o yolu aydınlatır o yolu bize böyle açı apaçık bariz bir şekilde gösterir. Burada şimdi birazcık güncelleyelim yani güncellemek değil de. Yaşadığımız sıkıntılara da azıcık temas edelim. Şimdi arkadaşlar bazılarımız e, bu yoldan gidenleri kimimiz eğitimsiz ve kaba saba buluyoruz. Kimimiz fakir fukara ayak takımı olduklarını düşünüyoruz. İşte bunlar köylüler, köylülük bu falan diyoruz. E, kimimiz ekonomik açıdan, dünyevi açıdan çok da böyle başarılı olmayanların gittiği bir yol olduğunu düşünüyoruz. Yani çünkü yaşadığımız dönemde biz mesela bir Fatih döneminde, bir Kanuni döneminde yaşasaydık böyle düşünmeyecektik muhtemelen. Ama yaşadığımız dönem İslam'ın e, dünevi anlamda yani efendim gerilediği ve adeta adeta e, asla bir vaka olarak değil bir görünüm olarak bir yenilgi içinde olduğu bir dönem. Dolayısıyla İslam, işte gençler diyor ki İslam dünyasına bakıyoruz. Sefalet, perişanlık, açlık, işte savaşlar, ondan sonra menfaatçı, bencil, cahil bir sürü görüyoruz. İşte ne bileyim dünyanın diğer geri kalanına bakıyoruz. Böyle refah, konfor, işte ilim, teknik, gelişme vesaire görüyoruz. Dolayısıyla hak yol bu olsaydı mensupları böyle olmazdı diyorlar biliyorsunuz ee, işte bu da bizim bu çağımızın imtihanı arkadaşlar buna verilecek çok çeşitli cevaplar var çok çeşitli izahlar var ee, benim acizane kanaatim kendi adım kendim için söylüyorum ama bir gençle veya gerçekten böyle zihninde böyle bir kıymık batmış olan kişiyle konuşurken tabi ona çok izahlar Yapılabilir yaptık biz de gençlerle konuşurken. Ha şunu da söyleyeyim parantez açıp arkadaşlar siz bir şeyi izah edince karşınızdaki ikna olacak zannetmeyin. İkna olmak isteyen yani buraya tutunmak isteyen küçük bir açıklamayla da olsa ikna oluyor. Ama buradan uzaklaşmak isteyen hiçbir açıklama ikna etmiyor. Bu bakımdan kendinizde de yetişkinler olarak yani çok böyle... Evet biraz sorumluluk hissedin. Yani okumuyorsunuz, araştırmıyorsunuz, üzerinde düşünmüyorsunuz bu sorulara. Dürüstçe, böyle mertçe e, önünüze koyup ne diyeceğim ben şimdi demiyorsunuz, geçiştiriyorsunuz dolayısıyla. Hani böyle bir sorumluluk hissedin ama. Yani ben açıklayamadım, o yüzden inanmıyorlar, o yüzden dinden uzaklaşıyorlar diye de şey yapmayın. Yani çok da kendinizi suçlamayın. O da çok sağlıklı bir yol değil. Çünkü e, hani bahane arayan illaki bir bahane buluyor arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i okuyup imanı artıyor kimilerinin, kimilerinin de inkarı artıyor. Kur'an-ı Kerim bunu kendisi söylüyor. Yani bu kitap kimilerinin imanını açığa çıkarıyor kimilerinin inkarını açığa çıkarıyor. Daha ilk ayetlerinde velikel kitabu la raybe fihi huden lilmuttaqin diyor. Bu kitap kalbinde Allah'a karşı bir saygı, bir ürperti, bir hürmet, bir korku yani korku burada olumlu anlamda bir korku taşıyanlara fayda verir onlara yol gösterir diyor onlar için hidayettir diyor dolayısıyla hani çok da kendinizi olmadığı ben yapamıyorum diye parçalamayın veyahut da çok helak etmeyin ama bir gayret içinde de olun şimdi arkadaşlar mesela bir topluluğa girdiniz bir, bir farklı farklı insanlar var benim çok tecrübelerim var böyle. Bugün yani anıya boğmayalım. Efendim, farklı farklı insanlar var. Bir kısmı, bunların bir kısmı böyle çok işte şık, işte çok böyle kibar, iyi eğitimli vesaire vesaire Böyle hani onların yanında olduğunuz bu pırıl pırıl yani. Bir de bazı insanlar var arkadaşlar. Bunlar daha böyle hani baktığınız zaman böyle daha böyle küllenmiş gibi üzeri. İşte daha e, alçak gönüllü, daha e, tabirimi hoş görün. Yani onları güzel kelimelerle tarif etmek isterim ama hani görünen resmi anlatıyorum. Daha silik yani. Baktığınız zaman fotoğrafa daha silik duruyorlar. E, daha böyle sessiz sedasız duruyorlar. Ama arkadaşlar kalplerinde böyle bir gürül gürül bir iman var yani. Bir vakit kaza borcu yok. Ama öbürü kadar janti değil. Anlatabildim Ben bunu bazen belediye otobüsü benzetmeleriyle de anlatırım. Kendinize nereye ait hissediyorsunuz? İşte arkadaşlar bu bizim aidiyetlerimizin denendiği yerdir. Verdiğim, neye kıymet verdiğimizin denendiği yerdir. Başka bir örnek vereyim. <gülüyor> Daha iyi anlaşılsın arkadaşlar. Mesela doktora gidersiniz. Bazı doktorların muayenehaneleri çok şıktır. Muhit çok lüks bir de çok şık bir bina aman Allah'ım dekorasyon ona göre sekreter böyle e, sekreteri var. Efendim o tıbbi terminolojiye hakim olan bir sekreter sizin hastalığınıza göre bile efendim sizi yönlendiriyor veyahut da efendim böyle o, ofis çok şık falan. Ama hiçbir netice elde edemiyorsunuz. Fakat böyle hep girdiğinizde çıktığınızda böyle öf, mis gibi kokuyor her yer böyle pırıl pırıl işte doktor çok kibar işte sizi kapıda karşılıyor çok böyle e, güzel davranıyor size iyi hissediyorsunuz kendinizi orada ama hiçbir netice alamıyorsunuz. Ben bir doktora gittim arkadaşlar bir rahatsızlığım için hiç hiç isim vermeyeceğim hiçbir için. İnanın daha sonra tavsiye ettiğim bazı insanlar kapısından döndüler yani. burada böyle, Buradaki doktora böyle bir doktora gidilmez falan diye. <gülüyor> Arkadaşlar yani böyle tozlu bir bodrum katta, toz içinde yani 30 yıldır belki 40 yıldır kendisine gelen <gülüyor> bütün hediyeleri orada böyle tutuyor. Ondan sonra karman çorman ama işini mükemmel yapıyor. Ha bir de biraz sert öyle seni şey yapacağım diye yani seni pohpohlamak gibi bir şeyi yok. Bir derdi yok. Böyle dandan dan konuşuyor ama işini mükemmel yapıyor. Keşke değil mi insan şöyle istiyor. Hem böyle şey olsa, şık olsa hem de işini çok iyi yapsa. Tabii ki ideal olan o. Ama arkadaşlar mesela işte bir Müslüman hem öyle silik Görünmese böyle üzerine kül kaplamış gibi görünmese hem de çok takvalı, çok işte imanlı, çok sağlam, ahlaklı falan olsa. Böyle çok şık bir yere girdiği zaman ışık saçan bir insan hem de aynı zamanda çok takvalı, çok işte ahlaklı falan. Tabii ki ideal olan bu arkadaşlar. Ve ben size söyleyeyim ideal olanı aramayın. İdeal olanı gerçekleştirmeye çalışın. Siz yapmaya çalışın. Sen yapmazsan, ben yapmazsam bu ideal gerçekleşmeyecek arkadaşlar. Biz ideal olanı hep başkalarında arayıp, değil mi? Yani sanki bizim öyle bir görevimiz yokmuş gibi düşünüyoruz. Her neyse, şimdi işte arkadaşlar gözümün önüne böyle ortamlar geliyor yani yaşadığım insanlar, tanıştığım insanlardan, yaşadığım bulunduğum yerlerden inanın yani şu anda canlı canlı yaşıyorum o duyguyu efendim. Siz öyle bir ortama girdiğinizde kimin yanına gidiyorsunuz, kimle kimin kime kendinizi yakın hissediyorsunuz, efendim kimin nazarında sevimli olmak, sevgili, değerli olmak sizin için daha önemli. İşte bu sizin hayattaki hedeflerinizi ortaya koyanmış şey. ki. Dolayısıyla e, yani kaç gündür bir şey oldu ben de geçen haftadan beri e, böyle. Güzel Kur'an okuyanları, güzel ezan okuyanları, işte güzel kasideleri falan dinliyorum. Ee, arkadaşlar bunlar böyle dünya çapı... Mesela biz işte geçen hafta da size söyledim. E, dünya birincisi olmuşuz arkadaşlar. Hem dünya birincisi hem dünya ikincisi olmuşuz ezan okuma yarışmasında. Hani yer yerinden oynadı mı? Hepiniz duydunuz mu? Başka bir alanda mesela işte ne bileyim bir operada dünya birincisi olsaydık veya bir... E, Müzikte başka bir sanatta biz sporda dünya birincisi olsaydık nasıl olurdu bu sokaklar nasıl olurdu televizyon ekranları falan haber programları nasıl olurdu ee, anlatabiliyor muyum yani siz e, öyle bir şey ki arkadaşlar biz kendi kendimize bunu yapıyoruz bakın bize hiç kimse şu anda bunu yapmıyor biz kendi kendimize değer verdiğimiz şeyleri önem verdiğimiz şeyleri öne çıkarıyoruz. Ee, diğerlerini daha arkada bırakıyoruz. Sonra da onlara diyoruz ki ama siz de çok arkada kaldınız. Siz de öne çıkmadınız ki e, gençlerimiz size örnek alsın. Sizi tanısın size örnek alsın diyoruz. Bilmem anlatabildim mi arkadaşlar. Ee, kendi elimizle yani bunu biz kendi elimizle inşa ediyoruz. Batı hayranlı mesela bir tane Müslüman bir araya geliyor. Gece gündüz Amerika şöyle Avrupa böyle efendim Almanya şöyle Fransa böyle falan bunları anlatıyor. Arkadaşlar yani hani gittik ya gittik biliyoruz oraları yani biliyoruz şeye gittim ben bu Hollywood'daki bu yıldızların olduğu işte kaldırımda yıldızların olduğu cadde var ya nedir onun adı? İsmini bir hatırlayamadım şimdi Hollywood'da. Arkadaşlar çok çok affedersiniz bu barek Ramazan gününde. Sidik kokuyor ya cadde. Çünkü insanlar ay yaş, uyuşturucu kullanmış, sarhoş olmuş, oralarda gece yatmışlar. Efendim böyle leş gibi bir hayat yani. Leş gibi bir hayat. Ama orayı görmüyor. O, o orayı görmüyor. O bambaşka bir şeyler görüyor. İşte algıda seçicilik diyoruz buna arkadaşlar. Biz önce hayran olacağımız hayatları seçiyoruz. Sonra onlara hayran olacağımız hususların altını çiziyoruz. Neden hayran olduğumuzu. Dolayısıyla kimi seçerseniz arkadaşlar o yol sizi onun yaşadığı yere çıkaracak ya. Yani. Akibette onların gittiği yere çıkaracak. Bu bakımdan efendim bu işte bizim kariyerimizin, bizim bu müezzinlerimizin, bizim kurralarımızın hayatlarını, hayat hikayelerini dinleyin. Biyograf alimlerimizin İslami ilimlerde öne çıkan alimlerimizin biyografilerini okuyun hayat hikayelerini dinleyin onları tervice edin onları tanıtın ailenize çoluk çocuğunuza efendim e, güzel işler yapan hayır hasenat sahibi müslümanları yani mesela e, bu hafta sonu yüzlerce yetimi giydirdiler sadece Diyanet Vakfı'nın İstanbul gönüllüleri hani nerede bir programa falan çıktılar mı arkadaşlar bir yerde onlarla röportaj falan yapıldı mı Yok daha bu sabah mesajlara baktım diyorlar ki efendim 100 yetim için daha bütçemiz var bir 100 yetim daha bulalım bayramlık giydirmek için diyorlar. Bunlardan kim bahsediyor arkadaşlar ama işte eğer bir böyle şov yönü olan böyle çok canti hani böyle toplumun böyle çok değer verdiği veya işte önemsediği birisi. Bir yere küçümsemiyorum. Hepsi hayırdır. Bir yere iki tane ağaç dikerse her yerde değil mi? Onu haber yapıyoruz. Dolayısıyla biz belirliyoruz arkadaşlar. Kimin yolunu tercih ettiğimizi, kimin yolundan gitmek istediğimizi biz seçiyoruz. Çünkü bütün yollar bizim önümüzde açık bir şekilde her türlü seçenek bize sunulmuştur. Şöhret isteyen, gösteri isteyen, efendim böyle sırf hani sırf, fiziki şartlara bakan ister e, ülke anlamında ister birey anlamında sırf fiziki şartlara bakan ona göre bir yola giriyor. E, ruha, ahlaka, maneviyata bakan Allah'ın kıymet verdiklerini görmeye çalışan. Yani Allah Rabbüle alemin olan Allah bu yer bu, bütün bu insanları o yarattı yani. Hani şimdi isim vermiyoruz ama Elon Musk da onunkulu yani. Fark etmez. Bütün dünya onun kulu ve hepsini bizim gözümüzün önüne serdi allah Teala. İşte bunlardan Allah'ın razı olduklarını ayırt edebilen bir bakışa sahip olabilmek, arkadaşlar Allah'ın kitabını okumakla ve oradaki ilkeleri kendimize ilke edinmekle mümkün. Cenab-ı Hakk'ın mesela en son bir arkadaşımız grupta, çalışma grubumuzda sunum yapmıştı. Kur'an-ı Kerim'i çalıştı mesela mealini bir şey değil yani büyük bir ilmi çalışma da değil bu biliyor musunuz sadece bir şeye odaklanarak okumanız gerekiyor neye odaklandı biz ödev paylaşmıştık aramızda neye odaklandı Allah kimleri sever kimleri sevmez Allah Teala söylüyor arkadaşlar bir koşulsuz sevgi var o yaratırken bize verdiği sevgi ondan sonra Arkadaşlar bu Rahman isminin tecellisi koşulsuz sevgi. Ondan sonra koşullu sevgi var. Koşullu sevgi Allah'ın verdiği bu Rahman isminin tecellisi olan bu nimetlerle sen ne yaptın bakalım. Ne yaptın? Ortaya ne koydun? Bunları nerede kullandın? O nimetleri nerede kullandın? Ona göre hayırda kullandıysan ekstra bir muhabbet ve sevgi merhamet kazanacaksın. O da Rahim isminin tecellisi. Ve onu da siz bulun demiyor Allah Teala açıklıyor bize açıklıyor yani bak diyor ben şunu severim bunu severim bunu severim şunları bak böyle böyle yaparları sevmem arkadaşlar Karun niye anlatılıyor bize Firavun niye anlatılıyor yani gelmiş geçmiş bir hikaye olsun diye mi ve onlara gönderilen Musa Musa Aleyhisselam bazıları farklı yorumlasalar da arkadaşlar Musa Aleyhisselam Dilimdeki düğümü çöz diye dua ediyor Cenab-ı Hakk'a. Yani <gülüyor> bir şeyi var Musa Aleyhisselam konuşamıyor. Olması gerektiği gibi yani çok beli konuşamıyor. Düşünebiliyor musunuz yani dünyanın en azılı kafirine tam böyle derdini anlatamayan birini gönderiyorsunuz. Allah Teala onu seçiyor yani. Hani siz olsanız neye bakardınız? biz olsak neye bakardık nasıl birini seçerdik ve üstelik onun yanında evlatlık gibi büyümüş. Hani bir sığınmış yani sığınan biri diyelim yani. Böyle biri yani bir alt konumda. Bir de suça karışmış biri. Vallahi bu Kur'an kıssaları arkadaşlar öyle gözümüzün içine sokuyor ki Allah katında değerli olanla senin değer verdiğin aynı şey değil ya. Ve anlatıyor açık açık Allah Teala neye değer verdiğini. Oradaki imana, oradaki ahlaka, oradaki efendim seçilmişliğe değer verdiğini bize gösteriyor. Ama toplumsal açıdan baktığınıza yani biz o gün Mısır'da yaşasaydık bu zihniyetle. Bu yüzden ben son derece şükrettiğim konulardan birisi de bütün bunlar olup bittikten sonra bizi hazırca böyle Müslüman bir ailede yaratmış olmasıdır. Ben o günkü Mısır'da yaşasaydım. O günkü Mekke'de yaşasaydım yani. Bütün efendim değer yargıları, kriterler kafanda oluşmuş asil kimdir, soylu kimdir, kime uyulur, kimin peşinden gidilir, kıymetli kim, başarılı kim, başarılı kim. Bunlar yerleşmiş kafanda. Hepsinin örnekleri tak tak var yani. Şimdi bütün bunları bu kriterleri bir tarafa bırakıp ha bir dakika ya şu gariban adam, şu kölelikten gelen, şu fakir, şu kimsenin pek de tanımadığı biri. Yani doğru söylüyor diyebilir miydim acaba yani siz diyebilir miydiniz biz o gün o peygamberlere kıymet verebilir miydik bugünkü bakışı kafamızla yani bugünkü kafamızla o yüzden arkadaşlar bütün yollar açıktır ve bütün yollardan gidenler bizim etrafımızdadır yani bu salihler sıddıklar bizim etrafımızda da var ama biz kıymetini bilmiyoruz çünkü onlar çok böyle popüler değiller. Çok şey değiller böyle çok toplumun kıymet verdiği yerlerde değiller çoğu kere. Yani şimdi aklıma geliyor mesela bizim Mahmut Bayram hocamızı birisi yolda görse ay bu adam zamanın evliyası çok kıymetli biri der miydi yani? İşte bizim Hüseyin hocamızı, bizim İbrahim hocamızı yolda görse bir gün İbrahim hocamız Allah ona yardım etsin çok uzun süredir rahatsız geldi. Böyle karşılaştık arkadaşlar. Ayakkabısının tabanında bile delik vardı ya. Üstündeki yelekte böyle bir şey vardı. Yani çok böyle onlar çünkü bütün varlıklarını, bütün varlıklarını, zamanlarını, ömürlerini, zekalarını, vakitlerini, aklınıza ne geliyorsa yani bütün yeteneklerini başka bir şeye harcadılar. Beceriksiz olduklarından değil arkadaşlar. Onu başka bir şeye harcadılar yani. O harcadıkları... Yeri görmemiz gerekiyor. Ama bize sorsanız, yani sizi tenzih ederim, ben kendimi anlatıyorum öyle diyelim. Bize sorsanız arkadaşlar, aa tabii Allah'ın rızası en önemli deriz yani konuşurken. Ama hayran olacağımız kişiler Allah rızası yolunda olanlar değil. Ya yani nasıl peki senin en önemli değerin Allah rızası oluyor? Anlatabildim mi? Arkadaşlar önce Refik sonra Tarik demişler atalarımız. Yani bir yola girmeden önce o yolda beraber gideceğin yoldaşı bulman lazım. Önce Rafik, Bade Tarik. Sonra, sonra yol. Yani bir yola çıkacaksın, bir seyahate çıkacaksın. Önce yol arkadaşını seç. Dolay Aynen hayat yolu da böyle işte arkadaşlar. Kimi çok değerli buluyorsan, kime çok kıymet veriyorsan, kimi... E, takdir ediyorsan ondaki güzelliği o, onun yoluna giriyorsun biliyor musun? Çoluğun çocuğun da onun yoluna giriyor. Çünkü ister istemez evde barkta devamlı onlardan bahsediyorsun. Şimdi çocuklara ayda yılda bir efendim arada bir yani 5-6 ayda bir çocuklar ahlak çok önemli. Ahlak en önemli şey deyip ama günlük hayatta her gün ne kadar ahlaksız varsa onları beğenirsen şu ne kadar güzel, şu ne kadar başarılı, şu ne kadar akıllı, şu ne kadar girişimci, şu ne kadar işte e, güzel yatırım yapmış vesaire onları övüyorsun. Ama 6-7 ayda bir, senede bir de tabii ki ahlak en önemli şey falan diyorsun dille. Hiçbir ahlaklıyı evde övdüğün yok yani. Tam tersine onları bazen sen de işte kriterler şaştığı için tam tersine bazen onları ezik, başarısız işte ne bileyim yani arkada kalmış falan bulabiliyoruz Allah korusun Allah korusun bizi bu duruma düşmekten işte bu e, nimet demek evvela şey, en amte aleyhimi böyle yorumlarsak yani sırata atfedersek önce neyi görüyoruz sıratı bir yola eriş, ulaşmanın doğru yolu bulmanın yani en büyük nimet olduğunu ikincisi insanın bu yola eriştirilmesi için yapılan yardımların en büyük yardım olduğunu sonra da bu yolun o yoldan gidenler tarafından icat edilmeyip tam tersine o yol, bütün her şeyi yaratan tarafından belirlendiğini, bu yolun evsafının, işte şartlarının vesaire ve onların kıymetinin de, o yoldan gidenlerin kıymetinin de bu yaratıcı tarafından belirlenmiş yola girmelerinden kaynaklandığını anlamış oluruz. Ve bu evsaf ile Allah'a müzaaf olan ve doğru niam ve meunet ilahiye götüren sırat-ı mustakime, Kişi intibak eder. Bu bakış açısıyla baktığında doğrudan doğruya bütün bu vasıflığı saydığımız yolun bütün bu özelliklerini saydı. İşte Allah'ın yolu diye Allah'a muzaf olan, Allah'ın yolu diye ona muzaf olan ve doğru ni'an ve ma'uneti ilahiyeye götüren, seni o yola girdin mi o yolun sonu artık nimetler ve Allah'ın yardımına götüren sıratı mustakime kişi bu şekilde İntibak eder dedi. Çok çok az ilerleyebildik. Bugün bir paragraf okuyabildik. Bilmiyorum bu ne zaman biter bu gidişle. Efendim Allah'a emanet olunuz. Ee, muhtemelen bayramdan sonra artık görüşürüz. Bu son günleri içerisinde muhtemelen yine Kadir Gecesi'nin de bulunduğu bu son günleri her dakikasına kadar büyük bir feyiz, nimet ve hani dünyamızı, ahiretimizi aydınlatacak bir içgörü, bir bakış kazanmak üzere Cenab-ı Hak'tan o şekilde geçirmemizi diliyoruz. Allah'a emanet olun. Fikriyat'a da teşekkürler.